Mustafa'ya hoş geldiniz. Ee, bu haftaki programımız çok özel bir konuğumuz var. Ee, sevgili Mustafa tekrar hoş geldin. Hoş i̇kinci albümünle. Senin. Mustafa Dönmez bizlerle ee, geçtiğimiz günlerde e, çıkardığı ilk albümü esasında ikinci kayıdı ama e, solo albümü olarak ilk albümü. E, arkadaşım Mustafa'yı e, 2007'nin sonlarıydı yine. Aralık aylarıydı. Aralık evet. ayıydı. Atmosferin, ağaçların öyküsü. Ismimli, i̇lk albümüyle Konuk etmiştik şimdi Gizemli yolculuk Mustafa Dömez yine aynı AK müzikten evet, çıktı 10 gün kadar oldu Mustafa Bu albümü ben şöyle diyeyim sana Seninle de konuştuk gelirken Diğeri grup albümüydü ama bu Sanki solo albüm olmasına rağmen Veya bir tezat mı bilmiyorum Gerçi tezat değil tabi de Bunun spektrumu ben, bana daha geniş geldi Bunda daha çok sesler, renkler daha geniş geldi bana. Yani ilk albümden daha çok beğendim ben. ilk dinlediğimiz parçada Begonvil Bahçesiydi albümün açılış parçası. Albümde birçok şeyi sen çalmışsın daha çok. Buradaki mesela bu parçada gitar, gitar synth, akustik 12 telli akustik gitarlar. Bas gitar bas gitar performansında <gülüyor> şeyden aşağı kalır tarafı yok gitardan perdesiz bas vardı e, Sopranlı saksafonda e, bir İnaye Selim Kavçık yeni bir Çok müzisyen özellikli. gayet iyiydi e, ve Davulda da gene atma gecandan vardı Bilge Candan, evet. e, Vallahi biraz sen anlat Mustafa nasıl e, yeni albüm çıktı bayağı uzun bir iki senenin e, ürünü diye düşünüyorum ben Evet Cenk, yani e, Atmosfer albümünden sonra işte biliyorsun konserler oldu. Hı hı. E, solo albüme başlamayı zaten düşünmüştüm. Çünkü birçok işte o da bayağı zaman Zaten o zaman daha çıkardığında tabii. da zaten tabii, aklında tabii, zaten olan bir, bir projeydi vardı. Yani hemen hemen 80'lerin e, yani sonlarından beri bu zamana gelen birçok beste vardı. Gönlümde, beynimde. Ben çünkü biliyorum dinleyiciler de bilsin sen yani... Ee, ne yanlış olmasın ama 20 30 yıla yakın bir 30 yıla yakın bir müzisyensin. 22 senedir evet, müzik ben... öğretmen, niyi yapan bir kişi olarak bayağı bir çantanda bayağı bir yük vardı zaten. Evet Cenk, çok biliyorsun zamandan beri yani her zaman müziği araştıran, işte müzik üzerine, sanat üzerine, resim hepsini bir olarak gören birisi olarak işte yani atmosfer albümü çıkması bayağı geç oldu. Çok şükür bu albüm sadece üzerinden iki yıl geçti. <gülüyor> e, bunu ortaya koyduk. İşte e, aslında albüm ilk e, 1 Temmuz 2008'de rahmetli e, sevgili dostum e, ve hepimizin bütün birçok müz müzisyenin albümünün çıktığı Tanju Duru. Duru e, ta, evet Tanju Duru ile 1 e, Ekim 2008'de Aladağlar'da kaybettiğimiz... Dağdan düşerek evet. çok mutlu bir şekilde başladık birlikte. Yani kısaca söyleyeyim. 1 Temmuz'da Bilgecan'danla birlikte kayıda başladık. Gitar ve davulları çaldık. Zaten albümde bas gitarları 11 parçanın onu da ben çalıyorum. Diğeri eski bir kayıt. Orada hmm. Bilgecan'dan ve Sertaş var beraber atmosfer olarak aslında. Ben daha sonra üzerinde overdublar yaptım. Bu şekilde başladık ve Ekim'e kadar büyük bir mutlulukla devam ettik. Fakat Ekim'de ne yazık ki üzüntü verici olay. işte 1 Ekim 2008'de rahmetli Tanju Duru'yu kaybettik. Hmm. Ee, bu bende çok ciddi bir e, ağır üzüntü ve depresyon hali... Ve travma sonuçta. Travma yarattı. 2 e, ay kadar ancak 2 yani ay sonra kendimi biraz toparlayabildim. Daha sonra... Ee, çok sevdiğim, e, kardeş gibi sevdiğim Murat Cum. E, albümü e, tamamladığım stüdyo FM diye bir stüdyosu var. Çok e, o da sevgi dolu bir insan. Onunla birlikte devam ettik. E, daha sonra mixte bize e, yakın dostum Kerem Uzun da katıldı. O, e, o da e, çok iyi bir don malisler ve ses tasarımcısıdır. E, hep birlikte biz kafa kafaya verdik. E, mixlerde e, Murat ve e, daha sonra Kerem de katıldı. E, Aralık ayında başladık biz bu yeni stüdyoda kayıtlara ve Aralık'tan bu işte e, Eylül'ün hemen hemen sonuna kadar devam etti. Son ana kadar çalıştık. Hep ekler yapıldı. Kısaca böyle şeyde de bitti. Daha sonra mix yapıldı. Yine e, Mur Mi Muratcığım ve Kerem hmm. Uzun daha sonra Mastering içinde de Londra'ya Londra evet çok sevdiğim Sound kardeşim Stüdyolar. evet Burak Topalakçı ve Zahn e, Studio'da çok sevdiğim e, insanlar sağolsunlar çok güzel. Abimin kaydı gayet güzel olmuş hakikaten hani <gülüyor> tür yani Türkiye'de yapılan e, gerçi yurt dışında yapılan birçok kötü kayıt var açıkçası halen var yani 2009 yılında bile. Doğru Cenk, evet. Çok önemli yani bu tarz bir müziği de iyi sunmak lazım yani. E, Hı -hı. line in değil her şey çünkü akustik bir sürü Hı -hı. bir şey var Hı -hı. E, albümde 11 parça var hepsi senin besten evet. e, benim favorilerim var bir de şey e, senle de konuştuk <gülüyor> sonuna kadar sömürmüşün CD kayıt <gülüyor> teknolojisini Vallahi ben e, herhalde 79-40 saniye falan değil mi 79 e, dakika 40 saniye o bizim için de çok hoş bir şey e, mesela sana diyeceğim ne vardı aklıma gelen e, teşekkürler de benim ilgimi Çeken bir isim var birçok isim var ama orada en son da Alex Viska var ki çok sevdiğim bir gitarist. Cem Karaca'nın kardeşlerinden Kar Karaca olan mı Kara oğlan mıydı bir parçası vardı bestesi. Ben ki çalmıştım Alex Vizca Bands diyeydi galiba evet, 70'lerin evet. ortalarında sevdiğim bir gitaristtir. Senin herhalde müziğe başlamana vesile olan isimlerden biri diye onu koydun oraya. Ee, evet Cenk, albümde içinde de zaten açtığımızda görüyoruz, ee, kırmızı bir gitarla her şeye başladı. Hmm, evet. Abimin e, eliyle e, bıçakla yontarak yaptığı kırmızı bir elektro gitar modeli küçücük bir gitar <gülüyor> ve tek teli vardı, bir vidaya geriliydi bu. Ben e, ilk e, Cem Karaca, rahmetli Cem Karaca konserinde Alex Viska, elinde daha sonra SG e, Gibson olduğunu öğrendiğim bir gitar, Hallsworth'un da kullandığı bilirsin o soft <gülüyor> Ee, çığlık çığlar gitar çalan bir adam duydum 4 yaşında ve e, bir süre konuşamadım ve abime parmağımla göstermiştim yani bu bu sesler beni kend Budur. kendine çekiyor evet. <gülüyor> İşte o gün bugündür gerisi malum yani sonra Alex Viska gitti ve ben yıllar sonra Alex Vizca'yı araştırdığımda Dünya çapında mülte instrumentalist, ansiklopedilere evet. geçmiş olan tabii o Stil diye bir yaptığı bir şey, gitarla Kesinlikle. saz karışımı bir şey Bir müzisyen olduğunu öğrendim ve e, sevdiğim insanlara veya imgilere her zaman e, vefa e, duyduğum için O bunu bilmese bile ben 4 yaşında bana vermiş olduğu o ilham daha sonra tabi dinlediğim birçok müzisyen belki benim yaptığım müzik onun müziğinden çok daha farklı. Yani dinleyen birisi ama her zaman gönlümdedir. O yüzden onun adını oraya yazmak istedim. Dört yaşında izlediğim ilk gitarist. Güzel doğru. Bir de şey dediğim gibi albümde çok parça var. Daha doğrusu 79 dakika. istiyorsan bir yine nefeslenin. Ben şeyi öneriyorum. Tanju. Konuştuk onun anısına tanıştık, e, için. albümün Albüm ismini, ismini verdin Gizemli Yolculuk. Bu arada şeyi söyleyeyim onu da unutmadan <gülüyor> Gizemli Yolculuk hemen neyi hatırlatıyor sana da İngilizcesinden doğru. Zavino'nun daha doğrusu Weather Report'un albümü vardı değil mi? Evet Mysterious Traveler Mr. Traveler'da ama o yolcuydu doğru. Evet, evet, hemen evet. aklıma o geldi. Şimdi albümün üçüncü parçası Gizemli Yolculuk'u dinleyelim. Dönmez'le beraberiz. E, i̇kinci albümü. Daha doğrusu hep şaşırıyorum. İlk sol albümü Atmosfer'den iki sene sonra çıkardı ikinci albümünü dinliyoruz. Bu parça bu parçayı e, Tanju Duru anısına e, yapmıştı Mustafa. E, Mustafa e, bir de e, kadrodan bahsedelim. E, 11 parça var. E, burada Atmosfer'den yine Bilge ve sevgili Ser Sertaç, Sertaç. Sertaç e, e, aslında şöyle, Bilge Can'dan e, dostum, e, onunla birlikte e, girdik, davulları çaldık. Bu albümde e, 2006 yılında rahmetli Tanju'nun kaydettiği bir canlı kayıt, üzerine daha sonra ben e, ek kayıtlar, overdublar yaptım. Yani Sertaç canlı olarak albüm, evet albümde çalmadı Sertaç. Hmm. Sadece hmm. bizim atmosfer olarak çaldığımız bir kayıtta hmm. e, Sertaç olduğu için atmosfer olarak o kayıt geçmiş oldu. Ben onun üzerine tabii çok e, eski bir bestemdi o benim. E, ek kayıtlar yaptım. Hmm. Perdesiz gitar çaldım. İşte e, sinkler ekledim. O anlamda albümde tüm bassları 10 parçada ben çaldım. Tüm perdesiz perdeli bassları. E, onun dışında bilge... Çoğu parçada davul çalıyor. Bunun dışında çok yine sevdiğim dostum... E, ...Selami Sevinç var bir parçada. E, bunun dışında da yine e, çok sevdiğim yakın dostlarımdan... Ferhat Akay var. Tabla çalıyor Ge bu geçen albümde. Geçen sene dinlemiştik beraber. Gitar evet, kapıdaki... bir atmosfer konserinde. Son çok atmosfer hoş bir konserdi. konserdi. Evet, sağ olun. Çok e, o, güzel bir günde o. Evet. E, Ferhat Akay bu albümde... E, Üç parçada tabla ve bas tablaka çalıyor. O Burada alüme çok renk kattı. Hint, hint havası katıyor evet, zaten tabla. Evet, onun zaten çok, e, yani çok hakim olduğu bir konudur. E, ve kemanda da e, benim çok çok beğendiğim, çok çok yetenekli bulduğum, dünya çapında yine gördüğüm Serdar Pazarcıoğlu var. Çok iyi bir kemancı. Hem teknik hem ruh hem hissiyat hepsini çok iyi birleştiren, genç yaşına rağmen dünya çapında e, müzik ortaya koyan bir, Kardeşim o da. plak şirketini sana müzisyenleri buldu. Sen mi eskiden tanıdığın ee, müzisyenler? Tamamen bunları e, bir prodüktör olarak ikinci albüm bu. Bütün organizasyonları ben yaptım. Hmm. Bu insanlar ben albüm yapımcılığında sen. Evet yaptın. ikinci kez e, albüm yapımcılığı e, oldu bu benim için. E, tabii bu deneyimde çok çok güzel zamanlar yaşadık. E, bu insanları bir araya getirdim, onların e, hissedişlerine göre e, onları e, en iyi şekilde sevgiyle ağırlamaya çalıştım kayıtlarda ve e, o da kayıda e, umarım geçmiştir. Yo yansımış bayağı ee, mesela o keman solu da filan çok barizdi. Evet evet. Ki ee, sen demiştin galiba bir kere de galiba. Evet evet bir kere ikinci bir kere denemmemiş. Ee, burada zahmetli e, Tanju Duru e, sevgili dostumuzun yaptığı son kayıt hmm. e, Ferhat Akay'ın tabla kaydıydı Ve son vedalaştıktan sonra da bu üzüntü verici haberi aldık. Hmm. O yüzden Ferhat Akay ve ben e, çok daha farklı hissediyoruz bu parçada. Özellikle Gizemli Yolculuk. Rastlantı Değil ve Geçmişi Özlem isimli parçaların üçünde de e, bir kere de çaldı Ferhat Akay. E, daha sonraki ve gün çok mutluydu. O kayıtta. Çünkü o da çok tabla seviyordu ve e, hani benim farklı bir şeyler yapmamdan da çok mutlu olmuştu. mesela Atman'slar... sen tabla tarda çalıyorsun. İlk albümde de tar evet, vardı. Evet, olun, Bu bayağı hani işte evet, normal füzyon cazdan evet. değil yani daha, evet. daha farklılaştırıyor evet, bravo, ve bravo. çok bence hoş olmuş açıkçası. Sağ ol. Sağ ol. İşte şey e, gitar synth var mesela gitar synth de biraz evet. bizim o Alan Holdsworth'un evet. sevdiği bir evet. şeydir. Evet. Ee, ve Hidayet Selim Kavçık bu albümde benim e, en çok e, gurur duyduğum e, yeni tanı, tanı, e, tanıttığım insanlardan e, bir tanesi olacaktır inanıyorum e, Tenor ve soprano saks çalıyor e, genç e, bir kardeşim ve çok yetenekli bu albümde de çaldığı parçalarda zaten eminim caz sevenleri veya çok e, sürük, sürük e, Sen ne konuştuk gelme hemen aklı Greg Osby'nin stilini getiriyor değil Greg mi? Greg Osby, Steve Coleman, Ravi Coltrane yani bunları gerçekten izlederek çalan biri. Bu anlamda bu insanları ben e, ismi e, tanınmış kişilerle çalışmak çok bana... E, Çekici gelmedi hiçbir zaman hep böyle bilinmeyen e, büyük yetenekler her zaman bana daha e, çekici gelmiştir. E, dünya müziği ile ilgili biliyorsun sen de zaten evet, evet. Türkiye'de e, en iyi programı bence e, yapıyorsun ve tüm <gülüyor> <gülüyor> e, kendi tarzında... E, Bilinmeyen birçok önemli müzisyenin adını anıyorsun sürekli ve ya, Alex Vizca'yı senin de sevmen mesela beni çok evet, etkiledi. Bak doğru. bunu konuşmamıştık mesela. Doğru, doğru diyorsun. Ee, bugün hani konuştuk daha önce konuşmamıştık. Sen de eminim görünce çok şaşırmış. Çünkü tabii hakim medyada zaten diğerleri e, evet. çok yer alıyor. Tabii. En azından onlara benim küçücük programda evet. e, senin birkaç albümde yer, yer vermemiz sanki bir e, borç, gönül borcu gibi benim için de. Yani kısaca bu albümde konuk olan e, tüm müzisyenler çok e, hepsini sevgiyle anıyorum. E, mix yapandan, Murat Cum'dan, işte çalanlardan, Burak e, Topalakçı, mastering yapan tüm müzisyenler. Bilge yine bu albümde çok güzel e, çaldı. E, Selami aynı şekilde. E, Selami de senin e, eski. eski Tabii bir dönem yine atmosferde selam senin işte çok eski dostum, çok sevdiğim çaldı. İşte bir parçada e, ben davul çaldım ve diğer enstrümanları çaldım. Onun dışında birge çaldı çoğu parçada ve bir parçada da Selami çaldı. Bunun dışında dediğim gibi bu genç kemancı yani çok e, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hidayet Selim Kavçık yine yani her iki şeyde de saksafonda da çok başarılı. Canlı kayıtlar yani canlı performanslarda kadroyu nasıl koruyacağım? Bir de ona atmosferde bir değişiklik var onu da... Dinleyicilere söyleyelim. Evet. Daha doğrusu bir artı var, artı bir değer var. Evet. Klavye. Evet. Klavye Klavyeyi... diyemeyelim, hatta. adını koyalım. Fender Rhodes. Evet, Fender Rhodes. Aha, harika. Ee, yine benim çok sevdiğim e, eski dostum Levent Gülşin e, e, katıldı. E, benim konserlerde o eşlik edecek ve büyük ihtimalle atmosferde de böyle bir oluşum düşünüyorum. Yani şu anda çok sürpriz gelişmeler var. Albümü olabildiğince e, kayıpsız çalmaya çalışacağım ve dostlarımla beraber. Perküsyonlar olacak, e, tablolar ve davullar bir arada Yine olacak tabii. Aynı arkadaşlar. Evet, Ferhat Akay olacak. Ferhat Akay. E, Bilge Can'dan olacak davulda. E, onun dışında e, Serdar Pazarcıoğlu olacak ve Hidayet de e, kısmet olursa Almanya'da yaşıyor ve çalışıyor orada. Peki, Almanya'dan da... lansman konserine mutlaka geleceğini bana şimdiden söyledi ve bana ha, çok... Güzel. ...moral verdi. Bunun dışında... ...Levent Gülsün... ...olacak. Rhodes ve tüm... ...keyboardlarda. Bunun dışında da... ...bir sürpriz isim var. Atmosferin... ...eskiler bilir. İlk orijinal kadrodaki... ...yani Mustafa Dönmez, Mustafa Oğuş... ...ve Fahrettin Aykut'tan oluşan kadronun... ...Mustafa Oğuş tekrar... ...büziye dönüyor büyük uzun bir aradan sonra... ...sevgili Mustafa benim albümlerde büyük konserler, konserlerde tanıtımlarda büyük ihtimalle Prova o da bas çalacak mı? evet başladı provalar güzel. ben albümdeki 10 parçada basları çaldığım için ve bas gitar da benim kendimi çok ifade etmede çok sevdiğim zaten ilk bas çalmak istiyorum de gidip <Gülüyor> klasik gitar hocam beni klasik gitara başlatmıştı hmm. bas gitar da buradan gelir tarihi <Gülüyor> yıllardır birçok öğrenci yetiştirdim hatta çok güzel isimler var bas gitar konusunda da gitar da olduğu gibi ee, çift bas olacak büyük ihtimalle birçok parçada hmm. ee, böyle sürprizler var yani Güzel. en azından sevenlere böyle bir müjde verebilirim şimdi o zaman çok konuştuk ee, az vakit var ee, ne yapalım ben bir Aa, seçeyim sana sen bırakıyorum. mi seçeyim o zaman ee, şöyle diyelim Nefes Blues o çok karakteristik albümün önde gelen parçalarından tamam. burada her şeyi sen çalıyorsun şey gitar, slide gitar, synth gitar bas gitar ve davul evet. Nefes Blues ve Mustafa Dönmez. <Gülüyor> Bye. <laughs> Nefes pluzda bayağı iyiydi. E, pedal şey. Onu konuşuyorduk seninle. Tam evet. vahdi bu. Evet tam vahdi böyle bir envelope filter denen bir efekt vardır. Bu eski o fan. Gene pedalla yapılan bir şey sonuçta <gülüyor> değil mi? E, evet. Bootsy Collins. Bootsy Collins eski şeyde vardır. Yani bazı... sana şimdi aklıma geldi. Şeyi soracaktım. Sen hiç şeyi denedin mi? Şu neydi? Talkbox dedikleri. Şu Peter Frampton'ın plan kullandı. Evet, evet denedim fakat hiç bir konser yok tabii onu kullandığım. videoyu o benim hani atmosferde de 20'li yaşlarım, cazdığımız zamanlarda hayaldi. Hep o, o Jeff Beck Yenermur konserini dinlerdik. Jeff Beck ve, yaşa, evet ben harika. orada duymuştum. Daha sonra onu yani caz dışında rock müzisyenlerinden de 90'larda şey TV kullanmıştı David Trott'un albümünde. Bir de şey kullandı değil mi o meşhur ...Living on a Prayer'da mı vardı o ha. şey neydi? Ha. Sambora. Evet, tabii. Evet. Birçi Sambora. Birçi Sambora kullanıldı. Onda vardı. Evet. Geçenlerde ben e, bir Macar gitarist sana da söyledim. Onu çekeceğim sana. Tatra'yı Tibor. Çok Oo, iyi evet, bir duydum, gitarist. Duydum. Bayağı iyi onu kullanıyor. Bir de Joe Walsh galiba kullanıyor. Evet, Joe dedi. Walsh da kullanıyor. En çok kullananlardan biri. Evet. Yani onu... E, bir, ...çok zor mudur onu sahnede kullanmak? Yani hmm. yani çok alengirli gibi gözüküyor... borular bir şeyler falan. Yani tabii şey alışmak bir süre... onu bir evet. Evet, çalıştıktan sonra... ...çok da keyifli olduğunu ama, düşünüyorum. Belki bir gün bir kayıtta e, kullanın... ...çok sevdiğim bir ses çünkü. Doğru. Bak e, bir de mesela benim e, albümde hoşuma giden şey... E, ...ortak arkadaşımız Murat'ın... ...Murat, Murat Beşer'in Beşer, evet. e, bir yazısı var. Çok güzel bir yazısı var orada. E, burada hoşuma giden şu var... E, Senle de onu konuşmuştuk yani e, hani nasıl edebiyatçının kitap okuyanı olup e, hakikaten ne? kendini fark ettirdiği gibi çok müzisyenin de yani, müzik dinleyen müzisyen hakikaten fark ediliyor. Yani baya nasıl de, kafası açık oluyor deyip Kesinlikle. O, o konuda da senle çok paylaşıyoruz zaten bir sürü e, şeyler. Sen bana bir sürü yeni adam tanıtıyorsun mesela bir sürü. Steve Toping'ti değil mi? Steve Toping evet İngiliz. Harika harika. Steve Toping e, özellikle o son yaptığı albüm Late Flower İngiliz gitaristlerden e, en çok beğendiğim bir. Bir de ne vardı? Fruit Cakes beğendim. diye bir albüm var. Neydi o Giban değişik bir ismi var. Guthrie. Ha, Guthrie Govon Guthrie Evet evet o da o da çok çok. Onda bak derece, senden çok, öğrendim. Evet, çok, çok o da çok sevgiyle yaşadan. Bu niye işte bu konuyu biliyor musun? Yani neler dinliyor Sen de çok şey tabii, paylaşıyoruz devamlı. Yani hep e, şey oluyor, albüm tanıtımları oluyor ama seni özellikle artık bu kadar iki seneden sonra bekletmeyelim. Bir iki ay sonra en azından sen bir şimdi yoğun e, albüm e, şeyleri var, e, çalışmaları var. Seninle oturup bir Jazz rock, Fusion e, programı yapalım Terry'in konida. Yani, biliyorsun Cenk çok mutluluk duyar. Gol dolu, dolu güzel olur. bizi olur. En en önemli bir şey. Her zaman söylediğim gibi yani önce iyi bir dinleyici olmak. Ben her zaman onu söyledim çok küçük yaşlardan beri iyi müzik dinlemek iyi müzik peşinde koştum. Sen seninle de zaten en yani çok nereden, yoğun yoğun bir şekilde paylaştığımız bir şey bu. Çok dünyaya mi? açık olmak hani. Laf lafa açıyor bir de. Evet evet evet. <gülüyor> e, o yüzden... Müzik konuşacak adam bulmak zor doğru. doğru. Evet, evet. Şimdi o zaman bir de şey demiş ben gene <gülüyor> çok konuşuyorum. Albümde çok farklı referanslar olduğunu söylemiş Murat ki hakikaten ben ona bütün parçalarda ayrı renk ayrı tat buluyorum. Mesela senin bir vokal yaptığın parçada hakikaten böyle progresif rock tınıları evet, evet. buldum. Orada evet. çok hoştu. Evet. Şimdi mesela ben heyecanlanıp sana mail attım, şey bu kısa mesaj attığım parça pop tarzı. Dinlenebilir. Gün bitti. Onu bir dinleyelim. Ee, o beni tamam. çok etkilemişti. Tamam. Çok az da vakit kaldı. 43. dakikadayız. 10. Tamam. parçamız gün bitti. Dönmeyi e, konuk ediyoruz bu programımızda Mustafa tekrar <gülüyor> çok sağ ol, e, ayağına sağlık diyelim. Güzel, şimdi dinlediğimiz şimdi. çok çok sağ ol. E, dinlediğimiz parça gün bittiydi. O da mesela şarkıların yanında hep İngilizceleri de var. E, i̇nternetten e, zaten ilk albüm Abstract Logics'te vardı. Evet ilk albüm Abstract Logics. Şimdi dünyanın senin de Cazrak portalı denilebilir. Cazrak portalı en önemli sitesi olarak gördüğüm yerde satılıyor. Hani dünya ülkelerinden birçok insan oradan bulabilir. Aynı şekilde benim sol abimim de Abstract Logics'e yakın bir zaman sonra girecek. Ki ona haber verebiliriz. Evet. McLaughlin de galiba oradan çıkar. Evet değil mi? McLaughlin ve Wayne, Kranz Wayne Kranz şimdi yeni vardır, transfer <gülüyor> Abstract Logics'in. O yüzden çok, çok tabii mutluluk benim içinde çok sevdiğim bir sitenin içinde olmak sevdiğim insanlarla beni çok mutlu ediyor. E, i̇nternetten demişken senin e, site pek o kadar aktif değildi hakikaten evet. e, düzeltilmiş şimdi evet, artık sonra. Evet, artık e, Sevgili M Güner Hasanoğlu yaptı siteyi da çok e, gerçekten çok... güzel olmuş ki hani, öyle bir şeye ihtiyacım vardı seninde. Evet. www.mustafa dönmez.net evet. e, çok az bir vaktimiz kaldı. Onda en azından Erkan sonunda fade out yapar keser filan ama ben şeyi dedim geçen biraz önceki parçanın başında konuşmuştuk. Şu hani senin vokal yaptığın parça evet, e, evet. Gökkuşağının kuşağının çocuğu. Evet. Onunla veda edelim. Mustafa Dönmeze tekrar teşekkür ediyoruz. Ben dobra Çok sağ ol. Gizemli yolculuk isimli çok güzel albümünü burada e, vakit kaldığınca dinleyebildik. AK müzikten çıkan bu evet. albümü bütün iyi müzik müzik severlere bir salık veriyoruz diyelim ve e, herkese veda edelim. Ben de çok mutlu oldum ve teşekkür ederim çok programda olmaktan. Tüm albümde çalan müzisyen arkadaşlarıma, sevgili Murat Cuma, sevgiyle kalmış olan projeyi sonuna getirmeme yardımcı olan ve mastering'i yapan Burak Topalakçı ve diğer e, çok sevdiğim ekibe herkese çok teşekkürler ediyorum ve e, sanata teşekkür ederim. Rica ederim. İyi pazarlar. <gülüyor>